Akıck Radyoda bir sinem film programına daha hoş geldiniz. Ben Yiğimborul. Programımıza haftanın yeni filmlerinden Horrible Bosses 2, Patrondan Kurtulma Sanatı iki filminin parçalarından biriyle başladık. The Clash seslendirdi. Police on my back. Evet, e, bu hafta yine çok sayıda filmimiz var, çok farklı türde filmler. Onlardan müzikler dinleyerek filmlerimizi tanıtmaya, sinema dünyasından haberler vermeye devam edeceğiz sizlere. Ancak öncelikle telefon attığımızın öbür ucunda program ortağım Melis Behlil var. Merhaba Melis. Merhaba. Evet, e, her hafta olduğu gibi vizyon filmlerimizi tanıtmaya başlamadan önce öncelikle iletişim bilgilerimizi verelim. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 4040. Programımızın e-posta adresi ise sinefiller.gmail.com. E, bu haftaki program destekçimiz Deniz Pala'ya da çok teşekkür ediyoruz. Evet, bu hafta dediğin gibi e, bol film var yine 5 bölümde gösterime giren film var. Onun dışında özel gösterimler var. Ee, bir yandan da e, senenin senenin hatta son senelerin çok merak edilen filmlerinden e, biri var. E, Fatih Atı'nın yeni filmi bugün gösterime giriyor. Evet The Cut, Kesik adıyla bizde de e, vizyona girdi bugün itibariyle. E, başrollerinde Tahar Rahim, Simon, Abkarian, Markam Kory, Hindi Zahra gibi isimlerin yer aldığı film... ...çok uzun süre konuşuldu, tartışıldı. Premierini, dünya premierini Venedik Film Festivali'nde yaptı. Ve bu hafta itibariyle Türkiye'de de vizyon seyircisiyle buluşuyor. Evet, e, tabii niye bu kadar konuşuldu? Bir yandan zaten Fatih Akın artık dünya çapında çok tanınan, konuşulan bir e, yönetmen... Yani ne yapsa konuşuluyor. Kamp e, film festivaline sokması bekleniyordu. Oradan geri çekti. Benediye soktu filmi. O çok konuşuldu. Ama tabii her şeyden önce filmin konusu. Çünkü 1915'te başlayan bir hikaye. Ermeni soykırmıyla başlayan bir hikaye. Bir e, adamın e, Mardin'de bir gece e, Ermeni e, bir e, aile babasının Osmanlı askeri tarafından e, şehirdeki Tüm diğer Ermeni erkekleriyle beraber evinden toplanmasıyla başlayan bir hikaye. Ee, ve dünyanın dört bir bucağına gezip tekrar e, Anadolu'ya dönüyor. Hayatta olduğunu duyduğu iki kızını bulmaya. Evet ben henüz filmi izleyemedim. O yüzden e, çok böyle hani yorum e, ve... E... İnceleme kısmına geçemeyeceğim maalesef hani ben de okuduklarım kadarıyla fragmanı izlediğim kadarıyla biliyorum ama hani bugün hakikaten programdan çıktıktan sonra yapacağım ilk iş filmi izlemek olacak bu hafta bir takım aksilikler yüzünden izleme fırsatım olamadım normalde bugün programdan önce izleyip gelirdim ama bugün sabah da e, bir başka e, enteresan Türkiye'de senenin beklenen olaylarından biri vardı. Ay sonunda ülkemizde vizyona girecek olan Russell Crowe yönettiği The Water Diviner e, Son Umut adıyla ülkemizde gösterilecek olan filmin basın gösterimi vardı. E, ve sonrasında da Russell Crowe e, ve Olga Kurylenko'nun katılımıyla da bir basın toplantısı gerçekleştirildim. Onlara filmin Türk oyuncuları Yılmaz Erdoğan ve Cemil Maz da eşlik ettiler. Dolayısıyla hani bu sabah izleyememiş olmamın da böyle bir maruzatı var. Dinleyicilerimizden de af diliyorum. Ee, o film hakkında da maalesef şu anda konuşamayacağım. Çünkü bu akşam 7'ye kadar film hakkında herhangi bir bilgi vermeyeceğimize dair de e, birer belge imza imzalatılı bütün basın e, katılımcılarına... Ee, ama bu akşam 20'den itibaren değişik sosyal medya mecraları ve daha sonra tabii burada da açık radyo mikrofonlarında da Water Diviner'ı son da e, uzun uzun konuşacağız. E, basın toplantısından ses kayıtlarımız da burada dinleme fırsatımız olacak. Evet dikkat edilecek olursak ben de e, henüz Amerika'da bir gösterim yapılmadığı için e, görememiş durumdayım. E, biraz... Bölünmüş gibi e, seyirciler yani açıkçası çok iyi eleştiriler almadığını söyleyelim Venedik'te ama beğenen izleyici de var. E, benim duyduğum genelde en büyük eleştiri zaten fragmanı görünce bile anlaşılan bir şey. E, filmi İngilizce çekmiş Fatih Akın. Hatta e, kim yerlerde anladığım kadarıyla Türk askerler Türkçe konuşuyor fakat bütün Ermeni karakterler Ermenice yerine İngilizce konuşuyorlar. O oldukça e, yoğun eleştiri alıyor. Hem stil olarak hem de e, bu karakterlere kendi dillerini konuşma şansı vermemesi açısından. E, onun dışında e, türleri bir araya getiren bir film. Onu kendisi de sık sık e, ifade ediyor. E, Baş karakterimiz e, Amerika'ya gidiyor bir noktada ve Fatih Akın'ın neredeyse hep yapmak istediği West End tarzına yönelen bir hale giriyor film. E, fakat dediğim gibi Zledik'ten eli boş döndü. Çok da iyi eleştirilerle gelmedi. Ama yine de hani, hem filmin kendisi için hem Fatih Akın ne yapsa biz zaten merak ediyoruz. E, ben de ilk fırsatını bulduğumda e, çok görmek istediğim bir film. Fakat kesin Evet ve Kat Kesik Fatih Akın'ın son filmi. Ayrıca filmin senaryosunu da e, ünlü Amerikalı senarist Mardik ile beraber yazdıklarını da altını çizelim. E, o konuda da aslında filmin genel olarak zaten yapım kadrosunun oldukça uluslararası olduğunu da e, belirtmek gerekiyor. E, haftanın bir diğer dikkate e, değer yapım Pardon ona geçmeden onu söylediğin çok iyi oldu. Uluslararası kadro hem kadro çok uluslararası bu arada... E, Maldik Martin senelerdir e, senaristlik yani emekli e, vaziyetteyken Scorsese'nin e, senaristi ve e, hakikaten efsanevi senaristlerden e, bu film için tekrar e, çalışmaya döndüğünü Ee, uluslararası kadro aynı zamanda uluslararası bir ortak yapımı olması da bence bu film hakkında önemli şeylerden biri Almanya, Fransa, Polonya, Türkiye, Kanada, Rusya ve İtalya ortak yapımı ee, Ki tabii ki e, belki e, şey olarak prodüksiyon parası olarak e, belki Ermenistan'dan şirket yok Ama pek çok e, Ermeni katılımcı da var o yüzden Ermenistan'ı da e, neredeyse dahil edebiliriz Ee, benim son senelerde gördüğüm en fazla ülkeli yapılmış filmlerden biri o da e, Bence aslında film hakkında ilginç şeyler söylüyor Ben bu konuda daha ileride biraz daha kafa yorma taraftarıyım Filmi de gördükten sonra belki ileride tekrar konuşuruz bunları. Evet burada Sinefil e, programında tekrar e, dikkati daha uzun uzu diye konuşacağımızın sözünü şimdiden verebiliriz Ee, ve böylece haftanın e, ikinci bir filmine geçiyoruz. V.R. Dengemin Sesime Gel, Hüseyin Karabey'in son filmi. O da bu hafta itibariyle vizyonda. Ee, geçtiğimiz hafta Arjantin'den de bir ödül kaptı geldi. Tam da vizyon öncesi de böyle bir hediye gibi oldu. Başrollerinde... Hatta bir tak ödül kaptı. Hem jüriden hem seyircilerden ödül aldı. Doğru, Vizyondan çok doğru. doğru. Evet başrollerinde Feride Sezer, Melek Ülger, Tuncay Akdemir ve Muhsin Tokçu yer alıyorlar. Ee, bu filmde de e, bir köyde yaşayan e, işte 60 yaşlarında Berfenine var, oğlu Temo ve e, torunu Cihan 8 yaşında bir kız çocuğu beraber yaşarlarken e, bir akşam aniden bir jandarma baskını oluyor. Jandarma köyün bütün erkeklerini silah sakladıkları e, iddasıyla. Tutukluyor e, ve de e, köyün geri kalanlarına da onların sakladığı silahları getirirseniz bırakacağız e, diyor e, erkekleri. Ama tabii ortada bir sorun evet. var çünkü silahları yok yani hani e, hakikaten evde silahları yok ve bunun üzerine Berfenineyle Torunuz Gia'nın bir siyah silah arama serveni aslında bir taraftan da sesime gel. Evet evde e, yani her evden silah istiyorlar ve dediğim gibi yok öyle bir şey ee, bir yandan hani absürt bir hikaye o yüzden mizah tonu da var filmin yer yer o da bence çok katkıda bulunuyor filmin ee, bir yandan tabi işin absürtlüğü genel olarak nasıl olsa hepsinde silah vardır varsayımı artı arkada dönen çeşitli hesaplar kim kimden ne topluyor işte niye bu silahlar isteniyor niye böyle bir baskı yapılıyor vesaire konusunda da e, hani hiçbir karakter de öyle çok sadece iyi sadece kötü işte e, hain şudur budur durumunda değil oldukça derinlikli ve e, oyunculuklarıyla da e, ilgi çeken bir film sesine gel bence birazcık daha sıkıştırılmış e, ama e, hakikaten premierini Berlin'de yapmıştı. Şubat ayında o zaman görmüştüm. Mettey'deki geçti üstümden. Bu aldığı ödülleri de bence hak eden bir film. Ee, aynı zamanda filmde paralel e, bir hikaye olarak gezen e, ozanlar da var. E, Dengbejler. Evet Dengbejler'in üç e, yaşlı Dengbej'in hikayeleri de. Hikayeden ziyade, ziyade e, şarkıları da film. ...giriyor, çıkıyor, hikaye ile beraber gidiyor. O açıdan da e, Güneş'te... ...keyifli bir film setine geldi. Böyle dengelin. Evet, tanıtacağımız... ...üçüncü film ise... E, ...Uzun Yol. E, yönetmeni Nihat Seven. E, ama aslında bir yerli yapım değil. E, onun da altını çizelim. Başrollerinde Hakan Yufkacıgil, Nil Günal... ...Ahmet Özarslan ve Murat Muslu'nun... ...yer aldığı bu film. Bu sene e, Britanya'nın... E, Oscarlar'daki e, en iyi yabancı film yabancı dilde film kategorisindeki adayım. ...Aday adayı diyelim. Aha, evet, aday adayı e, Britanya adayı. Britanya'nın adayı, Türkiye'nin adayı değil. Türkiye'nin adayı kaşığıkusu çünkü. Çünkü Uzun Yol'u Nihat Seven eee Britanya eee şeyiyle, eee Britanya'da bir yapım şirketiyle çekiyorum ama film Türkiye'de geçiyor. Film Türkçe. Eee ve burada geçen bir hikayeyi anlatıyor. Ee, birazdan Melis bizi bu e, yabancı dilde film Oscar'larının mantığı konusunda birazcık aydınlatır Ben önce birazcık film konusunda bilgi vereyim Ee, biraz hani imkansız aşktan doğan bir melodram var karşımızda ee, Genç Gülten e, kamyon şoförlüğü yapan Farize çok aşık işte ikisi arasında bu iki genç arasında bir ilişki var Ama kızın ailesi bu ilişkiye çok karşım İlişkilerini işte görüşmelerini yasaklıyor Bunun üzerine ne yapıyorlar? İki aşık da bir olup kaçıyorlar Kaçmaya karar veriyorlar İşte yeni bir hayata başlıyorlar. Önce çok mutlu giderler giderken hayatları. İşte e, bir de bebekleri oluyor. Ama gel gör ki Fariz'in kötü bir alışkanlığı var. E, kumar alışkanlığı. Gittikçe ona daha çok düşüyor. Kumarla beraber eviyle ve e, eşiyle daha az ilgilenmeye başlıyor. Ve o büyük hayallerle kurdukları yuvaları da çatır çatır çatır diyerek yıkılıyor. Böyle bir melodram uzun yol. Evet, film planı Antalya'da yapmıştı. Ee, bunun iki nedeni var özellikle söylememin. Birincisi, o da erkek oyuncu ve yardımcı erkek oyuncu ödüllerini almıştı. İkincisi de e, Antalya'da çok eleştirilmesine neden olan bir e, artık dikkatsizlik bir yerini bilmiyorum. Antalya'daki gösterimde filmin jeneriği yanlış yazıyordu. Yani bu benim dünyada bir, bir başka örnek yok. Filmin jeneriğinin yanlış yazılmış olduğu bir gösterim. Testivalde, tönüyerde, yarışma halindeyken uzun yol diye o yüzden kimi zaman hala estresi yapılıyor. Bir ee, de e, yalnız bildiğim kadarıyla Antalya'da bizim izlediğimiz e, versiyonundan farklı bir versiyon bugün vizyona giriyor. Yani yeni bir kurgu yapılmış sonrasında duyduğuma göre ama bu yeni versiyonu ben henüz izlemedim. Ee, dediğim gibi İngiltere'nin, Britanya'nın e, yabancı gizli film adayı her ülke sonuçta kendi adayını seçiyor. Bir e, genelde yani ülkeler farklı sistemler uyguluyor olabilir ama Türkiye'de mesela bir jüri, bir jüri var. E, ağırlıklı yapımcılardan oluşan onun 12 kişilik. Ee, Tabii İngiltere'de yapan filmlerin çoğunda böyle bir durum yok. İngilizce zaten o filmler, o yüzden zaten çok fazla aday gösterilebilecek film olmuyor ülkede gösterime girmiş lazım, girmiş olması lazım, o ülkedeki tarafıyla yapılmış olması lazım. Ama bir yandan da tabii çok karışık bir durum çünkü sık sık problemlerli filmler çıkıyor veya ortak yapımlarda karışıyor hangi ülke aday gösterebilir diye. Dil farklı olunca bazen problem çıkıyor. İşte filmin yüzde kaçı o yabancı dilde ya da içinde İngilizce var mı İngilizce varsa kaç dakikası İngilizce o zaman İngilizce mi sayılır yabancı dilin sayılır gibi problemler çıkabiliyor. Yani aday gösteren ülke aday gösterdikten sonra da akademinin reddettiği çeşitli filmler oldu. Ama uzun yol dediğim gibi hem e, Britanya yapım şirketiyle yapılmış hem de... E, Oradaki bir e, kurul tarafından seçilmiş olduğu için bu tip bir problemi yok. E, Türkiye'de geçmesine, Türkçe olmasına rağmen, e, yönetmeni ve oyuncuları Türk olmalarına rağmen e, bu sene Oscar'larda bir tanesini ed e, temsil ediyor olacak. Evet, şimdi bir müzik arası daha verelim tekrar e, ve birazdan tanıtacağımız Patron'dan Kurtulma Sanatı iki filminin müziklerinden bir tanesini daha dinleyelim. The Heavy'den geliyor, How You Like Me Now. The Heavy'den dinledik, How You Like Me Now. 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programındasınız canlı yayında. Ve haftanın yeni filmlerinden Horrible Bosses 2 patrondan Kurtulma Sanatı 2'de kullanılan parçalardan biriydi dinlediğimiz. Evet e, bu hafta iki tane komedi filmimiz var. Biri Amerika'dan, biri Türkiye'den. Önce Amerika ile başlayalım De istersen. Devam filmi bu arada onu da söyleyelim. Evet, biri 2, biri 3 <gülüyor> oluyor. Önce Horrible Bosses ile başlayalım istersen. Evet, 2011'de çıkmıştı Horrible Boss'ın Patron'dan Kurtulma Sanatı. Ee, üç arkadaşın farklı işlerde fakat e, patronlarından mutluluk üç arkadaşım e, patronlarından kurtulmak için bir kiralık katil e, tutmaya çalışmalarının hikayesini anlatıyordu. C Jason Bateman, Jason Sebekis ve Charlie Day. Evet. O patronlardan kurtulmuşlar fakat başka dertleri var hayatlarında. Kendi işlerini yapmaya çalışıyorlar ama fena halde dolandırılıyorlar. Bu sefer de intikam almak istiyorlar. Yine çok sağlam bir kadro destekliyor onları. İlk filmde de olan Jennifer Aniston, Jamie Fox, Kevin Spacey burada da tekrar varlar. Ama onlara Chris Pine ve Christopher Waltz eşlik ediyor bu sefer. Filmi Sean Andrews yönetmiş. Hani ilk filmi sevenlere böyle bir e, e, klasik Amerikan komedisi hani çok da fazla bir şey beklemeden e, biraz şiddetle içeren bir e, komedi bekleyenlere çok sofistike olmayan bir şekilde e, oldukça eğlenceli bir iki saat geçirme sözü veriyor patronundan kurtulmasına peki. Evet, yerli komedimiz ise Melis'in de dediği gibi yine bir devam filmi. Evet, Murat Şeker'in e, Çakallarla Dans serisinin üçüncüsü bu hafta vizyonda. Alt başlı ise Sıfır Sıkıntı. Çakallarla Dans 3, Sıfır Sıkıntı bu hafta itibariyle vizyonda. Başrollerde yine aynı karakterlerle e, ilerliyor, aynı oyuncularla. Şevket Çoruh, Murat Akkoyunlu, Timur Acar ve İlker Ayrık yer alıyorlar. E, i̇lk iki... ...zaten hani sevilerek izlenen bir komedi serisiydi. E, Vizyonda da e, karşılığını bulmuştu. Kayınca Gökhan, Muhasebeci Servet, Köfte Necmi ve Del Piero Hikmet. E, bunlar hani yaptıkları pek çok çakallık sonrasında... ...önceki filmlerinden de bildiğimiz üzere topluma uyum sağlamak üzere grup terapisine gidiyorlar. Artık bu işlere tövbe ediyorlar, bırakıyorlar. Ancak derken bir gün Hikmet bindiği vapurda... E, Mihriban adlı bir kızla tanışıyor. Mihriban'ın özelliği dilsiz olması. Konuşamıyor. Ee, ama hani Hikmet gönlünü ona kaptırıyor. Bu arada Mihriban'ın annesi de Hikmet'ten tek bir şey istiyor. Ölmeden önce kızının kendisine tekrar anne dediğini duyabilmek. Ee, ameliyat parası da az buz bir para değil. Böyle bir paraları da yok bizim e, arkadaşların. Ee, yani burada tabii mesele bu parayı toplamak için ne yapacağız? Ee, Hikmet söz vermiş bulunuyor Mihriban'ın annesine. O zaman ne yapsak ne yapsak iyilik için çakallık yapsak çakallık yapmış sayılır mıyız sorunsalıyla yeniden e, işe koyuluyorlar. Ama Türkiye sinemasında bu e, ameliyat için para bulmaya çalışma alt türü diye bir... <gülüyor> Tür var hakikaten bu komedi ve dram üzerinden yayılıyor hatta neredeyse komedide daha çok böyle hafif drama yer yer kala, kaya komediler ee, Yeşilçam'da çok örneği var ama günümüzde de böyle bir iki senede değil, illaki böyle bir konulu bir film çıkıyor onlardan yine e, bu sefer de Çakallarla dans e, dizisinden geliyor e, ameliyat için para bulma filmi Evet bu hafta Setem Akademi'de de bir film e, gösterime giriyor. Sivil adlı film. Levent Çetin'in yönettiği bu filmde de başrollerde Umut Sakallıoğlu, Pınar Göktaş, Münibe Millet ve Meltem Savcı e, oynuyorlar. E, Sivil'in konusu ise e, bir askerin hikayesi. Aslında e, askerdeyken öldürdüğü e, gerilanın yanında bir not defteri, fotoğraf ve mektup buluyor. Daha sonra askerden dönüşte bu mektubu sahibine ulaştırmak zorunda hissediyor kendini. Bir anlamda yaşadığı suçluluk duygusuyla beraber hem e, o mektubun sahibini aramaya başlıyor. E, bir taraftan da e, kendi iç dünyasında bütün bunlarla olan hesaplaşması, kabusları, e, o dönemde yaşadıkları, e, eski ilişkilerini yeniden kurma çabası... Biraz e, Türk sinemasında çok e, örneğine rastlamadığımız bu travma sonrası stres sendromlarının da e, Türkiye'deki iç savaş sonrasındaki askerlerin özellikle 90'lar boyunca çok şiddetli bir biçimde yaşadıkları e, sıkıntıların e, sinemada e, ele alındığı bir film sivildi. Evet, bir de bu hafta Levent Kültür Merkezi'nde her cuma yeni sinema etkinlikleri kapsamında Ben O Değilim gösterecek. Bu akşam 7'de ilk gösterim yapılıyor ve gösterimin ardından Tayfun Kürselimoğlu bir söyleşi yapacak izleyicilerle. Siyah üyesi Şenay Aydemir'de söyleşiyi yönetecek. Önümüzdeki hafta boyunca da hafta içinde 2 ve 4,5 seanslarında gösterecek Ben O Değilim. Ee, geçtiğimiz senenin geçtiğimiz ayların ödüllü filmlerinden sinemada da göstereme girmiştik kısa bir süre ama e, kaçıranlar için bu hafta e, gösterimde başvurdu Ercan Kesat 10 milyon iPhone 3 telini oynadığım bir filminde Evet şimdi e, bir müzik arası verelim tekrar ve çakallarla dans sıfır sıkıntı için yapılmış olan e, orijinal müziği dinleyelim. Buğra Aydın ve e, Baran Şakir yazmışlar. Seslendirenler ise Murat Özgür ve Kingsley. Look at me baby, guess who's back Let's lose control, boom check. You can stop me, boob in him, get you Because he's dead Move like nobody is watching Put your hands up in the air They think we're crazy, well maybe, but baby I just want you so I don't care All lies at me when I'm on the floor DJ don't stop and give me some more I'm VIP, you at the door Looking at things you can't afford Oh Do what I got to do. Stay on the move. Stay on the groove. They want to see me lose, but I take the ball and shoot it through I like the way you move. The way you shake and twist on the dance floor. Girl, Yo, you got me in the mood. Let's lose control. That's all that I ask for. You got me feeling so goooood. Cool. You got somebody, just forget him. What he can do, I can do better. You can't stop me. You can't stop me. You can't stop me. You can't stop me. You can't stop me. You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 Çakallarla Dans filminin müziğini dinliyoruz. Sıfır sıkıntı Çakallarla Dans 3 bu hafta vizyonda. Murat Özgür ve Kingciyi seslendirdiler. Alternatif gösterimlerde devam ediyor tabii. Bir yanda İstanbul Modern, bir yandan Pera Müzesi. İstanbul Modern'de yeni bir program başladı. 4 Aralık. Dün itibariyle 6 ve 7 Aralık'ta da devam edecek Norveç Film Günleri. ...Norveç Büyükelçiliği İşbirliği ile düzenleniyor... ...ve Norveç sinemasının... ...son dönem filmlerini bir araya getiriyor. Evet... ...cumartesi, pazar e, boyunca... devam edecek bu program... E, ...saat 1'de, 3'te ve 5'te... ...gösterimler... ...geşimin e, dediği gibi... ...dün başladı, dün de 4 film gösterildi... ...kısmı da te, e, tekrar edecek... Bunların arasında mesela... ...bu sene en iyi lale ödülünü kazanan... ...İstanbul Testifeli'nde... ...Körlük e, filmi de var... Berlin'de yarışan Buz, Kar ve İmtikam var. Ee, yarın 1'de başlıyor dediğim gibi. 1'de hafıza kaybı, 3'de Buz, Kar ve İmtikam, 5'de e, İyimserler. O da e, 2012 Norveç Film Testiminden seyirci ödülü alan bir film. Pazar günü ise 1'de Aydınlığın Kalbi, 3'de Körlük ve 5'de e, yine hafıza kaybı. Evet, öte yandan e, Pera Müzesi'nde ise e, Polonya sinemasında oryantalizm e, programı kapsamında e, üç biyografik film bir arada gösterilen bir program var. Bu 5-26 Aralık tarihleri arasında sürecek olan bir program. E, burada Doğu kavramına taze bir bakış sunmayı amaçlıyorlar bu program çerçevesinde. Bu program çerçevesinde. Gösterimler bugün saat 19'da Daz filmi gösterilecek. Adrian Pane'in bu filmi 2011 yapımı. Yarın cumartesi günü saat 19'da ise Papus'a gösterilecek. O da 2013 yapımı bir film. Polonya sinemasından alternatif filmler, daha biyografik türde filmler izlemek. Orta Doğu, Doğu Asya kültürleriyle olan ilişkisini onlara bakan filmleri görmek açısından da enteresan en bir alternatif yaratıyor. Polonya sinemasında Orientalizm programı 26 Aralık'a kadar devam edecek. Evet. E Dediğimiz gibi hem 5 yeni film hem bu e, özel gösterimler e, bu hafta oldukça yoğun bir hafta. Şimdi bir müzik arası daha verelim. Ondan sonra yavaş yavaş bu senenin ödülleri verilmeye başlanıyor. E, geçtiğimiz haftalarda çeşitli adaylıklar da e, duyurulmaya başlandı. New York e, Film Eleştirmenleri, e, Sight Sound, Sky Sinema gibi dergilerini açıklamaya başladılar. Biraz da onlardan bahsedeceğiz. Ona geçmeden bir tane de... E, bir festival haberi verelim. mutlu bir haber. Bu seneki Sundance Film Festivali'nde Tolga Karaçeli'nin yönettiği, Sarmışık e, Karaçeli'nin ikinci uzun metraj filmi bu. E, Uluslararası yarışmada e, yarışmak üzere Seçildi. Çok tebrik ediyoruz Tolga Karaceli ile bütün ekibi. Evet bütün Sarmaşık ekibine e, çok tebrikler. Yolu açık olsun Sundance'da başarılar diliyoruz kendilerine. Ve şimdi bir müzik arası vereceğiz. E, Eskil Vokt'un yönettiği bizde de e, İstanbul Film Festivali'nde en iyi e, Lale ödülünü alan e, körlük filminde de e, duyduğumuz bir parça bu. Seslendirenler seslendiren ise aslında e, sinefillerin oldukça iyi bildiği bir isim. E, Star Trek e, dizisinin filmlerinin e, den oldukça iyi tanıdığımız Leonard Nimoy. E, oyunculuğunun bon, Yeni Fakir Doctor olarak tanıdığımız. Oyunculuğunun yanı sıra aslında şarkıcılığı da var. Albümleri, 45'likleri var. Ve e, o şimdi bir başka e, klasiği seslendiriyor. Leonard Nimoy'un sesinden dinliyoruz. Körlük filminde de duyuluyor bu şarkı. Sunny. Sunny Thank you For the sunshine Okay Sunny Thank you for the love You brought my way You gave to me Your all and all Now I feel oh, Ten feet tall Sunny, one so true. I love you, Sunny. Yesterday, my life was filled with rain. And Sunny, you smiled at me and relieved. Really ease the pain Oh, the dark days are done And the bright days are here My sunny one shines so sincere Oh, sunny one so true I love you Sunny Truth, you let me see, oh, Sunny. Thank you for the facts from A to Z. Where well, my life was torn like windblown sand, then a rock was formed when we held hands. Sunny was so true. Love you Sunny Thank you for that smile upon your face Oh Sunny Thank you for that gleam that flows with grace Of nature's fire, and you're my sweet, complete desire. Sunny one, so true. I love you. Leonard Nimoy'dan dinledik. Sunny, körlük filminde kullanılan parçalardan biriydi. Körlük filmini Norveç film günleri kapsamında İstanbul Modern'de bu hafta sonu izleyebilirsiniz. 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programında birlikteyiz. Ben Yeşim Burul, telefon hattımızda Melis Behlil bizimle birlikte. Ve artık 2014'ün sonuna yaklaşmışken açıklanmaya başlanan senenin en iyi filmleri listelerini konuşmaya başlıyoruz. Evet, yılın ilk ödülleri de dağıtıldı. Ee, New York Film Critics Circle tarafından e, New York e, Sinema Yazarları Zerneği diyelim. Ve e, bu senenin Oscarlarda da bekleneni e, Boyhood e, en azından adaylıkları alması bekleniyor. E, New Yorklu eleştirmenler tarafından da en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi e, yardımcı kadın oyuncu ödüllerine layık görüldü. Evet onları ilaveten yani aşağı yukarı hangi filmlerin konuşulacağı dün, e, sezonunda yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı zaten. En iyi senaryoyu da e, The Grand The Pest Hotel'e verdiler e, West Anderson'ın filmi. E, tabii sinema yazarları ödüllerince biraz daha e, uluslararası da olabiliyor oysa yani, e, Oscar'lara vardığımızda biraz daha büyük filmlere de e, adaylıklar gidecek, en üst sıraların muhtemelen çeşitli adaylıklar olacağı da konuşuluyor. Ee, ama mesela en iyi kadın oyuncuyu Marion Cotillard'ın New York'ta eleştirmeler hem yeni göçmen hem de Two Days One Night iki gün e, bir gece filmi için ki e, iki gün bir gece sanırım bu ay diske gösterime girecek. Ee, en iyi erkek oyuncu Mister Turner'daki e, rolüyle temiz ispatla gitti. O da en adaylık alacağı erkek... gözüyle bakılıyor değil mi? Evet, sürelerde. o da zaten Cannes'da, Cannes'da en iyi erkek oyuncu olarak başlamıştı. Furniye'ni orada yapmıştı. En iyi yardımcı kadın oyuncu dediğim gibi boyhutla tanışa erkek. En iyi yardımcı erkek oyuncuysa Whitlash ile J.K. Simmons. O da aslında yardımcı erkek oyuncu için yani adaylığı neredeyse kesin olur. Hatta belki en büyük şansı olan e, kişi gibi konuşuyor çünkü bu kişilerde işte, hakikaten muhteşem bir performans sergiliyor. Üstelik e, çok tanınan yani yüz olarak çok tanınan ismini bilmeseniz de gördüğünüzde ha evet o diyeceğiniz e, isimlerden e, sektörün emektarlarından. O yüzden. E, eleştirmenlerden sektörün her türlü katılımcısına kadar e, anladığım kadarıyla sevilen de bir isim. Bu senenin e, yardımcı erkek oyuncu ödüllerinin çoğunun JK'yi seninize gideceğini beklemek çok e, bence garip olmaz. Ben Oscar'larda da çok büyük şans olduğunu düşünüyorum. Ben şahsen hani bu sene J.K. E, Simmons'ın alacağını düşünüyorum. En iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ını. E, bu arada e, New Yorklu film eleştirmenleri en iyi e, kurmaca dışı e, film ödülünü de Citizen Four'a vermişler. Edward Snowden'ın hikayesini. E, Laura Pointer, evet, Pointer filmi çok konuşuluyor bir süredir ama bakalım Oscar'larda ne olacak? Yani Hollywood... E, Maksimum Michael Moore kucaklıyor marjinal olarak diyelim. En azından sinemasal anlamda. Ee, Citizen 4'un şansı ne olacak? Ee, biraz şüpheliyim ben şahsen. Evet, e, yani geçtiğimiz sene mesela o kadar politik e, filmler dururken, e, müzik belgesine ödülür bitmesi e, gibi bir durum var. E, Bakalım adaylara girebilecek mi? Oscar e, hangi filmlerin e, daha doğrusu ön adayları açıkladı. E, şaşırtıcı bir şekilde Local Silence yoktu mesela. ama sanırım o gelecek sene aslında Amerika'da gösterime gireceği için e, seçilebilecek filmler arasında değildi. E, başka çok konuşulan ve çok iyi olduğu söylenen e, belgeseller de var ama Citizen Four tabii ki konusuyla diğerleri arasından duyuruluyor ve de kendine özel bir yer ediniyor ve hakikaten sadece o süreci izlemek için bile inanılmaz bir film. Çünkü Hüsnü tam o haberlerin çıkmadan önce, tam duyurular yapılmadan önce bütün bu süreci belgelemiş projes ve O süreçteki hem Sınav'ın değişimi hem nasıl yapalım, nasıl yapılmalı böyle bir şey. Yani da, daha önce yapılmamış boyutta e, bilgiyle ortaya çıkmak üzere. Ve bütün o nasıl gerçekleşti, neler konuşuldu, bütün onlara tanık olmak kendi başına zaten inanılmaz bir şeydi. Ve onun üstüne e, bu konuda devletin ne yaptığı devletin? neleri ne kadar kontrol ediyor olduğu ve bunun için aslında nasıl bir bütçe ayrılmış olduğu ve neler daha yapılacak olduğu bilgilerini verince hakikaten dehşet verici bir film süpürün Evet özellikle Glen Greenwald'un kitabını okuduktan sonra da çok etkileyici oluyor. Çünkü Greenwald orada işte Laura da kamerayı kuruyor işte bizi oturtuyor işte şöyle hani oturuyoruz falan o kelimeleriyle anlattıktan sonra hani bizzat onun anlattığı şeylerin çekilmiş halini filmde izleyince de hakikaten tüm gerçekliğiyle insanın yüzüne bir tokat gibi çarpıyor. Ee, çok etkileyici yani o ana aslında birden çok insan tanık olmuş olması ve kendi farklı e, araçları üzerinden biri yazarak biri filmini çekerek bunu farklı mecralardan kitlelere ulaştırmaya çalışıyor olması da e, bence e, Edward Snowden hikayesini çok bambaşka da kılıyor bir taraftan. Evet, bu senenin e, iddialı ve enteresan belgesellerinden Citizen 4. E, gelelim listelerimize. Hem Sight Sound hem Kayıda Sinema hemen hem birbirinin peşi sıra. E, Helo daha ben söylemek istiyorum benim sevindiğim ödürler çünkü New York en iyi yabancı e, dilde film Polonya'dan İza'ya gitmiş. Faber bizde de festivalde gösterilmişti. Çok beğendiğimiz bir film. En iyi e, canlandırma e, filmi ise Lego filmine gitmiş. Ona da çok sevindiğimi buradan sevdim. Gerçi bu sene en iyi adaylıklarında Lego Movie bayağı e, nalları topladı diyebiliriz adaylıklar konusunda çünkü e, son anda yarışa giren Box Trolls e, en yüksek sayıda adaylığı alarak e, oldukça iddialı bir giriş yaptı. Eni ödüllerine ve Boksörümüz gerçekten çok iyi bir filmdi. Enilerde de bu kadar görüleceğini ben o kadar tahmin etmiyordum. Lego'sunu Lego filmi sene başında çok iddialı bir giriş yapmış olmasına rağmen e, şu anda hani birazcık arkadan geliyor gibi. O da enteresan. Dolayısıyla Eniler'in sonuçlarını da merakla bekliyorum bir taraftan. Enilerde animasyon e, ödülleri zaten yılın iddialı e, ödüllerinden. Evet. Dediğim gibi listeler e, Sight and Sound ve T7 Sinema e, dergilerin listeleri. ilk onları da açıklandı. E, aslında e, yani şeye baktığımızda e, Sight Sound'a baktığımızda onlar da bir numaraya Boyhood'u yerleştirmişler. Eneştirmenleri orada birleştiği belli oluyor. Çünkü bu sene Fipreski ödülü de Boyhood'a gitti. Hakikaten Linklater'ın bu filmi bir kere 12 yılda çekilmiş ve bir karakterin bu kadar böyle yavaş yavaş büyüdüğünü neredeyse daha önce salanıp hiçbir filmde görmemiştik. O açıdan zaten kendi başına çok ilginç bir deneyim onu izlemek. Ve çok dokunaklı bir film gerçekten yani hiç ajitasyona kaçmadan hikayesi de çok hoş, oyunculuklar da çok iyi. Ben e, filmi hani iki kere izledim hiç sıkılmadım. Hani bir iki kere daha izleyebilirim çok büyük bir keyifle. 3,5 saat olduğunu da hatırlatalım <gülüyor> hani öyle her filme kolay kolay bir içermesi bir şey değil bu. <gülüyor> evet hani onu özellikle belirtelim gerçekten. Ee, i̇nşallah bizde de vizyona girer e, ve de çok daha fazla seyirciye ulaşır diye ümit ediyorum. Beni Kaya du Sinema'nın listesinin aslında birinci sırasındaki yapım çok dikkatimi çekti. Kaya du Sinema'nın birinci sırasında Little King'in Petit King'in yer alıyor. Bruno Dumont'un bu son projesi aslında bir film değil. Bu bir televizyon dizisi olarak tasarlanmış, çekilmiş ve Fransız televizyonlarında dört bölüm olarak yayınlanmış. Bruno Dumont e, sinefillerin iyi tanıdığı bir isim e, tam böyle bir otor yönetmen Fransızların e, anlattığı zor hikayelerle tanınan e, böyle kolay kolay içine giremediğiniz bir sinema dili ve öyle bir dünyayı anlatan Ee, bir yönetmen Dumon. ben şahsen sevenlerindenim Dumon'un bugüne kadar yaptığı şeyleri ee, biraz seyirciyi zorlayan türde filmler yapıyor ama Pötekink'in de çok farklı bir şey yapıyor e, anladığım kadarıyla henüz izleyemedim ama e, bir e, cinayet polisiye bir dizi çekiyor dört bölümlük e, ama ağırlıklı bir komedi dizisi. Dumont'un komedi çekmesi tabii başlı başlı oksimoron gibi gelebiliyor insanın kulaklarına. Önceki filmlerini izlemiş olanlar için. Ee, ama hani böyle oldukça absürde kaçan e, türde Fransız taşrasında e, geçen e, işte bir takım cinayetler işleniyor. Ve bunları çözmeye çalışan da e, birazcık hani beceriksiz e, ve de enteresan e, tiplemelerde polisler, oranın ahalisi... Ee, ...gibi enteresan karakterler var... ...ve çocuklar var... Ee, ...çocuk oyuncularında yer aldığı bir yapım... Ee, ...televizyon yayınından sonra... ...zannediyorum ilk önce Toronto'da... ...dört bölüm bir arada... ...200 dakikalık bir paket olarak... ...hani arka arkaya... E, ...izleyicilere gösterilmiş... ...ve hani o versiyonunu zannediyorum... ...Kaya Düstinema düşünerek... ...bir bütün olarak düşünüp... ...senenin en iyi filmi seçip... ...listesinin başına yerleştirmiş... Evet. E, yani sık sık konuşuyoruz oluyor da artık e, televizyonda daha ilginç şeyler yapılıyor diye ama Fransa'dan da böyle bir şey gelmiş olması ve okay, sinemanın listesinin tepesine oturması oldukça ilgi, ilginç. İki listede de e, iki numarada Godard'ın Goodbye the Language'ı olması da e, ilginç bir tesadüf olmuş. E, diğer filmlerde yıl boyunca konuşulan e, çoğu da e, ortak filmler var. Leviathan gibi, Under e, the Skim gibi Ee, Nemfo Manyak, Mummy Not to the Stars gibi filmler İki listede de görüyoruz Sayfın Sağmen'in 7 numarasında kış uykusu Olduğunu belirtelim Evet böylece bir sinefilin Daha sonuna geldik Teknik Masada Feryal'e ve bu haftaki program Destekçimiz Deniz Pala'ya da çok teşekkür Ediyoruz Evet Önümüzdeki haftalarda yeni filmlerle ve yeni listeler, yeni ödüllerle, çünkü Oscar'lara giden yolda daha çok ödüller açıklanacak. Onları da konuşmaya devam edeceğiz Oscar adaylıklarıyla beraber. Herkese görüşmek üzere. İyi hafta sonları diliyoruz. İyi seyirler.